Hüzün yılından sonra, hüzün yılından sonraki yıl hac zamanı Haziranın başına denk gelmişti. Kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların üç gün kamp kurduğu Mina vadisine gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisine dinleyenlere hak dini tebliğ etmeyi ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası. Yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği kâbedir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden Altı adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez 6 adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler. Onlardan her biri, Yesrib'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyordu. Bir peygamber gönderilmek üzere, biz ona uyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince birbirlerine, ''Bu gerçekten Yahudilerin bize söyledikleri peygamber, ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim.'' dediler. Birkaç soru cevap aldıktan sonra altısı da Allah'a ve peygamberine inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler. Biz halkımızdan ayrılacağız dediler. Çünkü düşmanlık ve kötülükte onlar gibi azgını yok. Belki de senin sayende Allah onları birleştirir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende onların birleşmesini sağlarsa sizden daha güçlü bir topluluk bulunmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Beni cumahlılar arasındaki evini düzenli olarak ziyarete devam ediyordu. Bu ziyaretler Ebu Bekir'in en küçük kızı Ayşe radiyallahu anhanın hatıralarının bir bölümünü oluşturuyordu. O anne ve babasının Müslüman olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları her gün ziyaret etmediği bir zamanı hatırlamıyordu. Hatice radiyallahu anhanın ölümünü takip eden aynı yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir adamın bir ipek parçasına sarılı başka birini taşıdığını gördü. Adam ona ''Bu senin zevcen, onun örtüsünü aç.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek örtüyü kaldırdığında Hazreti Ayşe'yi gördü. Fakat Ayşe sadece altı yaşındaydı. Kendisi ise 50'yi geçmişti. Yanı sıra Hazreti Ebubekir Bekir kızını Mut'imin oğlu Cübeyre vermek için söz vermişti. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine ''Eğer bu Allah'tan gelen bir emir ise tekrar gelir.'' dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe onu bana göster dedi. Melek ipeyi kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine eğer Allah'tan ise bunu tekrar gösterir dedi. Bu rüyaları kimseye hatta Ebu Bekir radıyallahu anha bile anlatmadı. Fakat aynı Haberi teykit eden üçüncü bir olay daha oldu. Hazreti Hatice'nin vefatından beri Osman ibni Mazun'un zevcesi Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken onun evlenmesi gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kiminle evleneceğini sorduğunda ise, ya Ebu Bekir'in kızı Aişe ya da Zemehin kızı Sevde ile cevabını verdi. Süheyl'in yengesi ve kuzeni olan Sevde 30 yaşlarında bir duldu. İlk kocası Süheyl'in kardeşi Sekran onu da Habeşistan'a birlikte götürmüştü. Onlar Mekke'ye ilk dönenler arasındaydılar. Dönüşlerinden kısa bir süre sonra Sekran ölmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Havleden teklif ettiği iki gelinle de evlilik girişimlerinde bulunmasını istedi. Sevde'nin cevabı, ''Hizmetindeyim ey Allah'ın Resulü oldu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Sana evlilikte vekil olacak bir adam seç.'' diye haber gönderdi. Sevde, Habeşistan'dan dönen kayını hatibi seçti ve hatip onu evlendirdi. O sırada Ebu Bekir radiyallahu anh de, Mutimi Ayşe’den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti ve Aişe de sevdeden birkaç ay sonra Hazreti Peygamber'in eşi oldu. Nikah sırasında Hazreti Ayşe yoktu. Nikah akti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babası arasında yapıldı. Ayşe rədiyyallahu anha daha sonraları konumunda bir değişiklik olduğunu, bir gün evin yakınında arkadaşları ile oynarken annesinin elinden tutup içeriye soktuğu zaman anladığını anlatmıştır. Annesi ona artık sokakta oynamamasını, bunun yerine arkadaşlarının ona gelmesini söyledi. Ayşe rədiyyallahu anha annesi ona hemen evlendiğini söylememesine rağmen durumu tahmin ediyordu. Ve sokak yerine bahçe duvarlar arasında oynamaktan başka yaşamı eskisi gibi devam etti. Bu sırada Hz. Ebu Bekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı üstü açık bir yapıydı. Hz. Ebubekir orada namaz kılar Kur'an okurdu. Fakat duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle derinleşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye, Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbn-i Edduhunne'ye bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılmayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibadet edecekse bırak yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibadet etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır. Ebu Bekir radıyallahu an mescidinden vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden i̇bn Duhne ne ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığın arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm.